Önce Sağlık Sağlık konusunda olup bitenler, sevaplar, günahlar, etik olanlar ve olmayanlar. Hazırlayan ve sunanlar Betigül Öngen ve Selim Badur İyi günler sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Ben Selim Badur. Ben Beti Gül 3 Ocak 2014 Cuma günü canlı yayındayız. Önce sağlık programında 94.9 Açık Radyo'dayız. Ve bugün e, bu yeni yılın ilk programında e, Türkiye Aile Hekimleri Uzman Derneği Merkez Yönetim Kurulu üyesi ve aynı zamanda Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doçent Doktor Hülya Akan'ı ağırlıyoruz. Hoş geldin Hülya. Hoş bulduk Sayın Badur. Hoş, Hoş bulduk. Çok teşekkürler bizi kırmayıp geldin. Ee, teşekkür ederim. Yani öteki kıtadan, <gülüyor> Anadolu yakasından geldin. Ee, ama bu aile hekimliği e, konusunu seninle tartışmak herhalde e, çok doğru bir seçim. Ee, onun nedeniyle çok da önemsiyoruz bu programı. Ee, bir kere aile hekimliği Türkiye'de hani son 2-3 yıldan beri telaffuz edilen bir konu. Ama ne, bildiğim kadarıyla aslında çok daha e, e, geçmişi eski bir konu. Bu aile hekimliği nereden çıktı? Türkiye'de Türkiye'deki geçmişi biraz bunlardan bahsedip girelim ondan sonra aile hekimliği uygulamalarındaki hani olumlu olumsuz tarafları, aksiyanları ne getiriyor hmm. sağlık hizmetine, dünkü torba yasayla ne değişti falan gibi yani onlara bakalım. kaç yıldır bu aile hekimliği uzmanlığı var mesela? Uzmanlığı var ve aile hekimliği sistemi var. Yani nedir bu aile hekimliği? Ne bileyim ben benim çocukluğumda yoktu aile hekimliği ya da hı hı. gençliğimde. Aslında evet. mutlaka bir aile doktorunuz vardı çocukluğunda. Ya bu aile doktorları vardı, vardı sanırım herhalde değil mi? Pedyatr filan vardı yani hmm. çocuk sağlığı evet. uzmanları filan vardı. Ee, Mahallelerin doktoru vardı Kadıköy'de. Doktor ha, Jiray vardı. Herkes ona giderdi <gülüyor> <gülüyor> yani. Aslında belki de en güzel Mahalle doktoru demek. Mahalle doktoru değil mi? Mahalle bakkalı filan. Şimdi yani. bu soru için böyle. teşekkür ederim Sayın Badur. Gerçekten eski bir tarihçisi var Türkiye'de de. Ee, ama ondan önce herhalde dünyanın konjüktür içinde de değerlendirmek evet. lazım. Niye evet. aile hekimliği diye bir şey çıktı diye. Evet. Ee, hani kapıcı aslında özetlersek 19. yüzyılın sonuna doğru gelip 20. yüzyılda tıpta çok ciddi bir ayrımlaşma görüyoruz. Tabii teknolojik ve bilgi birikimi üzerine kurulu bir gelişme var. Bütün bilim dağlarında böyle tıpta bundan bağımsız kalmıyor. Ve burada tabi çok ciddi bir istisaslaşma oluyor. Bunun getirdiği bir tabi ki yan etki var diyelim. Ee, bu da nedir? 1923'te bir e, Amerikalı... E, Akademisinin yazdığı bir raporla bu dünya gündemine geliyor ve e, şu fark ediliyor ki aslında bu kadar fazla ayrımlaşmanın içinde aslında bir takım sorunları ortalıkta evet, kalıyor evet. ve yönetilemiyor. E, fakat bu o zaman çok fazla e, gündemde olamıyor. Tabii çok ciddi değişiklikler oluyor. Savaş, ekonomik ciddi krizler. Bu dönemin sonrasında gene 1966'ya geldiğimizde iki büyük rapor yayınlanıyor. Gene Amerika kaynaklı. Ve burada hem e, birinci da çalışan hekimlerin bir eğitim alması gerektiği, uzmanlaşması gerektiği bu alanda vurgulanıyor. Bunun üzerine bu gelişmeler hızla e, devam ediyor ve dünyada çok hızlı bir şekilde birinci basamağa çok daha fazla önem verme... Ve bu alanda çalışacak e, hekimlerin de uzan, uzmanlaşması yönünde bir eğilim oluşuyor. Çünkü birinci basamak dediğiniz yani tıp fakültesinden mezun olan bir doktor... E, ...pratisyen hekim olarak çalışmaya başlıyor. Hı hı. Ama aile hekimi bundan farklı. Öyle mi? Şimdi yaptığı iş anlamında çok farklı olarak tanımlayamasak da... E, ...dünyadaki gelişim de böyle. Önce tabii ki e, tıp fakültesinden mezun olan hekimler bu açığı doldurmaya çalışıyor. Hı hı. Branşlar arasındaki... E, ...bu aşırı uzmanlaşmanın getirdiği bir takım arada kalan alanlar... pratisyen hekimlerle ya da tıp fakültesinden mezun hekimler diyelim. E, bunlarla doldurulmaya çalışıyor. Ama tabii bunların getirdiği bir takım olumsuzluklar var. Bir, e, yetersizlikler. ikincisi evet. prestij anlamında hiçbir zaman toplumlar tarafından tam olarak kabul edilmemeleri... ...ikinci, üçüncü basamak ya da uzmanlaşmış hekimlerin tahakkümleri... ...bu hekimler üzerindeki evet. kazançlarının düşük olması gibi bir, nedenle, bir takım nedenlerle... ...çok da fazla e, verimli sonuçlar alınamıyor. Ama tabii unutmamak lazım. Ee, tek neden hastaların e, bir şekilde ortada kalması ya da bir takım sağlık sorunlarının iyi yönetilememesi değil. Ekonomik zorlantılar da çok önemli evet. dünya konjüktürüyle. Ee, çünkü ne olursa olsun sağlık giderleri artıyor. Toplumlar yaşlanıyor. Evet. Bunlara çok daha maliyet etkin çözümler bulmak zorunda. Peki e, bir kere e, çıkış noktası hani e, gittikçe uzmanlaşma belirli bir konuya odaklanmanın yarattığı sorunlar dedim. Bunu çok iyi anlıyorum. Yani ee, örneğin biz Betigüllü mikrobioloji alanında çalışıyoruz. Artık ben mikrobiyologum bütün mikroplardan anlarım kalmadı. İşte virüsler, bakteriler ayrıldı. Daha sonra ben örneğin 2-3 tane virüsten çalışıyorum ve o virüsleri biliyorum. Bir başka virüs örneğin poliyomiyeli, çiçek virüsüne ait, yani çocuk felci virüsüne ait bir şey sorulsa bana. Ben anlamam yanındaki arkadaşıma gidiyorum. Ama bu uzmanlık, bu ders, bu tarz bir birliği konulara odaklanma... evet. Bir araştırma yapman ya da bir akademisyen için iyi ve olması gereken doğru bir şey belki ama pratikte e, hekim olarak hasta muayene edecek bir kişi olarak çok haklısınız tabii. Bu bir sürü şeyin atlanmasına e, ya da bir takım bazı patolojilerin fark edilmemesine yol açacaktır. Bu nedenle daha geniş perspektiften görülmesi e, hastaların ve hastalıkların e, buna, bu ihtiyacı doğurmuş herhalde. Bu çok mantıklı. Evet, evet kesinlikle çok doğru tanınıyorsunuz. Ee, bu ihtiyacı doğuruyor çünkü e, şöyle düşünmek lazım. Birçok sağlık sorunun iyi yönetilebilmesi için gerçekten bütüncül bir yaklaşıma gerek var. Yani hastayı her anlamda değerlendirmek lazım. Evet. Sadece evet. ve sadece... Hastalık bazında ya da hastalık çıkışı değerlendirdiğiniz zaman bir şeyler eksik kalıyor. Ve evet. iyi yönetemediğimizi biliyoruz. bunlardan evet. nereden biliyoruz? Tabii ki sağlık çıktılarını da biliyoruz. Evet. Geçen gün biz Profesör Erdal Akalın'la da <gülüyor> sohbet ettik burada konuştuk. <gülüyor> Mesela o da benzer bir şey söyledi. O iç hastalıkları uzmanlığının üstüne enfeksiyon hastalıkları evet. uzmanlığı yap, yap alan birisi. Ee, mesela bu tıpta spesifikleşmenin getirdiği zararlardan da bahsetti o. Yani Hı. mesela altta bir mutlaka dahiliye bazı Hı. olmasının Hı. çok Hı. önemli olduğunu. Mesela Aynen. bir kardiyoloji yapmadan önce gibi. Hani aile hekimliğinde de belki böyle bir şey düşünülebilir mi? Hı, tam olarak anlamı değil. Yani aile hekim uzmanlığında mesela bir dahiliye gibi genel bir eğitimin Öyle veriyor Değil mi? Şimdi e, o zaman hemen Türkiye'ye geleyim. Nasıl evet, geliştiler mi? Biz ne anlıyoruz? Biz şimdi tabii aile hekimine, ben bir aile hekimine akademisyenim. Biz bir disiplin olarak bakıyoruz. Şimdi demin Sayın Badur'un söylediği gibi sistem, disiplin, bu kavramlar Türkiye'de çok karıştı. Evet. Türkiye'de aslında 1983 yılında aile Türkiye'de hekimine. çok şey karıştı. Aile <gülüyor> çok, çok karışık bir ülke. <gülüyor> <gülüyor> biz de biraz karıştık galiba. <gülüyor> Gündemi hmm. takip etmek gerçekten evet, hepimiz evet. için zor oluyor herhalde. Ee, şimdi ilk aile hekimliğe uzmanlığı aslında e, e, tababet uzmanlık tüzüğünde kabul 1983 yılı. Baya eski aslında. Baya eski. Ben eski. bunu tabii, bilmiyorum. Tabii, evet. Tabii. 1983. Tabii. Türkiye için. Türkiye, Türkiye. Yani. 1985'ten itibaren ilk büyük büyük üç büyük ilimizde e, uzmanlık öğrencileri de kabul edilmeye başlanıyor. 1993'te ilk kürsüsü kuruluyor. E, 1993'te? 1993'te kuruluyor. Ve biz aslında 2013'e de şimdi sayı artmış olabilir ama şu anda 160 akademisyenimiz var. 100'e yakın doçentimiz, 20 profesörümüz ve 72 tıp fakültesinin 55'inde de aile hekimliği ana bilim dalı var. Kaç, fakülte? Ee, Kaç fakülte? 72 tıp fakültesinin 55'inde aile hekimliği 55'de. ana bilim dalı var. Hı hı. Yani 1993'ten beri tabii akademik anlamda yani disiplin anlamında aile hekimliği çok ciddi bir gelişim gösterdi. Çünkü yeni bir alan... Ee, birazcık da tabii aile hekimliği anlaşılamadı çok e, Türk toplumunda. Bir de sistemde yerini bulamadı aslında. Tamam var bu dönemden beri ama pratiğin içinde, klinik Hı -hı. pratiğin içinde tam da yerini bulamadı. De Gülüyor, mesela e, 83'te Türkiye'de gündeme geliyor, yasaylar çıkmaya başlıyor. 93'te Hı -hı. ilk kürsü kuruluyor dedim ve e, nereden baksan şu anda işte e, 160 kadar öğretim üyesi olan bir e, disiplin dedin. Ah, ama Sağlık Bakanlığı'nın aile hekimliği sistemine geçişi çok eski değil. Üş, 2004. 2004. 2004. Peki 93-2004 e, dönün... arası ne yapıyordunuz siz? Ee, ben de Güzel, ben soru. <gülüyor> Güzel <gülüyor> soru. Çeşitli alanlarda çalışıyorduk ama tabii sistemin içinde. Yani Aslında aile hekimliği evet, bir uzmanlık alanıdır. Ama bu uzmanlık alanının çalışmayı birinci basamak sağlık hizmetleridir. E, ama bu Türkiye'de sistemin içine bir türlü yerleşemedi. Birçok nedenle yerleşemediği Hı -hı. için e, çeşitli alanlarda çalışıyorduk. E, ...uzman olan arkadaşlarımız çalıştı. ikinci üçüncü basamakta çalışan vardı. Birinci basamakta sağlık ocağı sisteminin içinde de çalışan vardı. O zamanlar sağlık ocaklarına çalışıyorlar. Sağlık ocakları, hmm. evet. E, ama bu bir şart değildi. Anladım. Peki, 2004'e geldik. Hı hı. Sonra ne oldu? 2004'te. Bakanlık nereden çıktı? Ya da sizin derneklerinizle, sizin aile hekimi, öğretim üyeleriyle bir diyalog kurdu mu... O ...ilk çıkara, çıkarken yani 2004'teki aile hekiminin sistemine geçiş sürecinde? Şimdi tabii her zaman bir diyalog mutlaka var. Yani diyalog hiçbir zaman e, kopuk ya da yok diyemeyiz. Fakat e, bugün gelinen nokta benim bir aile hekimliği akademisyen olarak algıladığım aile hekimliği değil. Çünkü değil. dediğim gibi aile hep bir disiplin olarak kabul ediyoruz. Bu disiplinin bir takım özellikleri var bizim kabul ettiğimiz. işte demin bahsettiğimiz şey gibi bu bütüncül yaklaşımın gibi. Hı hı. E, hastaya toplum yönelimli ya da birey yönelimli olmak gibi. İkinci üçüncü basamakta gerçekleştiremediğimiz bir takım özellikleri var. Bunun için de ciddi bir iş yükü aslında. Yani birinci basamak bizim kabul ettiğimiz şekliyle aslında hastalıkların %80-90'ını rahatlıkla yönetilebileceği, evet. sadece %10'unu sevk gerektiğini bir sağlık hizmetinin verildiği alan. Burada farklı partnerler olabilir. Ama temelde çalışan bütün dünyada ya da Avrupa'nın bugün geldi hep Avrupa'da da aynı değil gelişim tabii. Ama Avrupa'nın bugün geldi bu iki veya üç sene uzmanlık eğitim, genellikle iki, üç, üç senelik uzmanlık eğitim aldıktan sonra, özellikle bu alanda yetişmiş hekimlerin verdiği bir sağlık hizmetinden bahsediyoruz. Peki, o zaman, şey soru ben uzmanlık eğitimi tam olarak neyi kapsıyor? Yani nasıl yetişiyor aile hekim? Yani de? hem onu bu soruyu merak ediyoruz, hem de, Peki aile hekimliği uzmanlığını bu 200 senelik e, süresi olan ve Gülün içeriği sorduğu uzmanlık eğitimini almayanlar da aile hekimi olabiliyorlar mı? Aile hekimi uzmanları var bir de şimdi, aile hekimleri var değil mi? Şimdi 2004'ta tabii gelindiğinde e, Türkiye'de zannederim çok net rakam hatırlayamasam bile 1200 kadar aile uzmanı vardı. Şimdi hmm. 22.000 aile hekiminin minimum ki bugün... Uzmanı mı? Yok değil. 1200 aile hekimi uzmanı vardı. 22.000 aile hekimi gerekiyor diye hesaplanmıştı sistemde. Heh. Yani siz bir sisteme başlıyorsunuz. Ne değişti? Ondan önceki evet. belki altını çizmek lazım. Sağlık koca sisteminde bölgeler vardı orada belirli maaş karşılığı çalışan tıp fakültesi mezunu hekim evet. arkadaşlarımız çalışmaktaydı. Şimdi ne oldu? Bireylere bağlandı. Belli bir popülasyon bağlandı. Bu da 3500 gibi saptandı. Ee, ki dünya ortalamasının çok üzerindedir tabii. Yani evet. sağlıklı bir aile hekimliği yapmak istiyorsanız bu yüksek bir rakam. Bu ne başına? Hekim çok başına. Hekime hekim hekim bağlanıyordur 3500. Evet. evet 3500. Bu daha ne kadar çıkabiliyor? Ee, hatta bazı yerlerde e, daha yüksek rakamlara da çıkabildi. Ee, olabiliyor. evet. Ee, Peki Gülya şeyi sormuştum. Ee, yani unutmasın eğitimi ben çok merak ediyorum. Yani, aile hekimli Şimdi eğitim. konuşacağımız eğitimi nasıl bir eğitim alıyorlar uzmanlık sırasında? Peki uzmanlığı, şimdi bahsedeceğim eğitimi alanların dışında bir de bunlar aile hekimi uzmanı oluyorlar. Bir de aile hekimleri var. Onlar Hı -hı. kim? Onlar tam, ne yapıyorlar? Ona mi? bahsedecektim. Hıra. Şimdi hekiminin arta sisteme ya da Hı -hı. E, farklı bir yapılanmaya... Ya da sağlıklı dönüşüm projesi gerçekleşmeye başlandığında şimdi bakıldı ki birinci basamakta çalışacak yeterli uzman yok evet. ki birçok ülkede de aynı şey evet. olmuştur çünkü bir şekilde çok gelişemedi Türkiye'de aile hekimliği. Yani disiplinle oluştu ama evet. Evet. Evet. Var. E, o zaman bir haftalık lazım. bir uyum eğitimi sonucunda aile hekimliği sertifikasyonu verildi ha, öyle bir, bir sertifikasyon, var bir, sertifikasyon var. Tamam. var bir de devam edebilmek için ikinci aşama uyum eğitimleri denilen Ki şimdi Hı. uzaktan eğitimle yapılıyor bunlar onların tamamlanması gerekiyor bende e, ve bu şekilde bu arkadaşımızda ya da tıf fakültesinden mezun olan hekimlerde uzmanlık almadan sisteme başlayabildiler o zaman bunlar Bugün. uzmanlık yapmamışlar ama bu uyum eğitimini alarak sertifikasyon. sertifikasyon sonucunda evet. pratisyen hekim değil de aile hekimleri olarak Bir hafta mı dediniz? Evet. Bir, bir hafta. hafta. Kısa bir sürü. On Belki yani tam sistemi tam sadece tanıtmak evet. Peki. Evet. Peki evet. eğitimlerinde Eğitim neler var? Uzmanlık o, Uzmanlık eğitiminin evet. içeriğinden bahsedersek... ...uzmanlık eğitiminin içeriğinde aslında bütün ana branşlarda rotasyonlar var. seçmeleri var. Ee, bizim çok büyük bir savaşımız. Burada bunun altını çizmek lazım. Çünkü eleştiriler de aldığımız bir alan ama... ...hemen hemen e, derneğimiz kurulduğuna ve akademik disiplin gelişmeye başladığından beri... ...en büyük şeyimiz nasıl bir kulak bulmaz cereyayı yetiştiriyorsunuz? Evet. Ameliyat olmadan yetişir mi? Hı. Yetişmez. O zaman birinci basamakta hizmet verecek bir uzman hekiminin de birinci basamakta mutlaka eğitim alması gerekiyor. En büyük sıkıntımız buydu. Bugün çözdük mü? Ya sorarak bazı şeyler çözülmüş gibi görünse de aslında e, reel ortamda çok da çözmüş değiliz sorunlarımız bu anlamda. E, bunun eğitimi içinde dediğim gibi dahiliye, genel cerrah, çocuk, o, psikiyatri, kadın, doğum e, seçmeli bazı. ...alanlar olabiliyor. Ee, 36 aylık eğitimin... ...18 ayı hastane rotasyonları... ...18 ayı da saha eğitimi olarak geçiyor. Bunun için de bizim yapılandırdığımız bir takım şeyler var. Birinci basamağı, oryantasyon gibi... ...ya da önerdiğimiz. 2010 senesinden itibaren de Tıpta Uzmanlık Kurulu... kabul edilmiş durumda. Ee, son haliyle. Bu bence ideal. Dünyadakine de yakın. Peki, eğitim açısından ideal olanı anlatıyorsun. Bir şey sormak istiyorum... Şimdi 22 bin aile hekimine ihtiyaç var dedin değil mi yanlış mı? Hatırladım? 2004'te. Yani zaten 22 bin aile hekimi çalışıyor şu an. şu an. Peki sizin hedefiniz yani sizin veya senin arzuladığın bu 22 binin de e, aile hekimliği uzmanı mı olması yoksa bu kadar çok uzmanlaşmaya gerek yok e, diğer arkadaşlarla sertifikasyon yani sizin derneklerinizin vereceği bir takım belgelerle bunlar. Hmm birinci basamak hizmeti verebilirler mi yani illa muhakkak uzman olması şart mı çünkü bu buna ayet toplumda bir takım yanlış algılamalar var herhalde siz de duymuşsunuzdur hı. uzman diye bunlar filan falan diye hı hı. E, farklı yerlere ya da ikinci üçüncü basamağa gidişin bir yolu açılıyor e, bu konuda ne nasıl bir yaklaşım doğrusu nedir Şimdi ideali tabii ki e, bu işin bu disiplinin uzmanlarıyla belki bu işe başlamakta ama real değil. Sonuçta e, bu şekilde başlandı. Geçiş süreci birçok ülkede tanımlanıyor. Önemli olan bundan sonra nasıl devam edeceğim? Evet. Bu arkadaşlarımız ya da e, tıp fakültesi mezun olmuş hekimlerimiz çünkü heterojen bir gruptan bahsediyoruz. Evet. Bu grubun içinde senelerdir birinci basamakta çalışmış belki benden de çok daha deneyimli arkadaşlarım var. Çok evet. daha iyi bilen süreçleri. ...idari görevler yapmış... ...çok klinisyenlik yapmamış arkadaşlarımız da var... Tabii. ...son derece heterojen bir gruptan Tabii. başlıyoruz... ...artık bence bu grubun uzman olması... ...ya da yirmi bin aile uzmanlık verecek... ...bizim ideal anlamda tanımladığımız şekliyle... ...uzmanlık verecek... E, pratik bir yöntem bulunması çok mümkün değil. Ama bugün tabii bahsediliyor yani belki değil. biraz sonra. Pratik olarak mümkün değil. Üç ha. sene kadar uzmanlık için kendi yerlerinden ayrılacaklar. Ayrılmaları gerekecek çünkü. işlerini bırakacaklar. O, e, yani. Ve Gerçekim 22 bin kişiyi e, eğitecek e, bir Eğitici kücüne 55 tıp akütesi var. var evet. beş, yani bu çok pratik görünmüyor. Şart mıdır? Hayır bence işte şart değil. değil. Dediğim tamam. gibi yani sonuçta tamam, bu arkadaşların yani. bir kısmı 8 senede bu sistemin içinde çalışıyor. Deneyimliler. Belki biraz bahsedeceğiz. Benim algıladığım ideal aile ikimliğiyle şu anda pratikte yapılan arasında ciddi farklar var. Çok yol kat etmemiz gerekiyor. Tabii yeni sistem geçişlerinde bir takım aksaklıklar olacaktır. Hı hı. Ama bence çok çalışmalıyız. Peki o zaman bir müzik arası verelim. Ee, daha sonra hem şu andaki durumu hem de idealinin ne olması gerektiğini aile ve sistemi birazcık dinleyeceğimizi arttıralım. Efendim, üç parça dinleyeceğiz yine bugün. İlk parça Aynur'dan geliyor. Aynur'un daha önceki CD'lerinden tanıdığımız bir müzisyen Hevra. CD'nin adı Together İngilizcesi. Niye İngilizcesini, İngilizcesini koymuşlar anlamadım. E, son CD'sinde Derya Kenarında Bir Ev Yapmışam isimli uzun bir parça var. 5 dakikadan fazla. Bunu bir bölümü dinleyeceğiz biz. E, bana kalırsa daha önceki CD'lerindeki müzik e, yaklaşımından biraz farklı bir Aynur parçaları dinliyoruz. Hani Seveni olacaktır muhakkak ama bana kalırsa biraz orijinalitesini yitirmiş. Ama uzatmayayım sözü. Aynur'dan dinliyoruz. Derya Kenarında Bir Ev Yapmışam. Ayınur seslendirdi derya kenarında bir ev yapmışım. hem kadar alıştığımız Aynur'un o hareketli ve, ve sert parçalarından farklı bir, biraz daha soft bir parça idi zaten cd'deki parçalarda böyle. Evet. 3 Ocak 2014, 94.9 Açık Radyo'da Önce Sağlık Programı'nda canlı yayındayız ve Doçent Doktor Hülya Akan'la aile hekimliği sistemini konuşuyoruz. Türkiye'deki nereden geldiğini, nereye gittiğini tartışmaktayız ve 1983'te yasa çıkarak o günden beri aile hekimliği uygulamalarına adımların atıldığını ee, öğreniyoruz ki bu bana karşı. Ben bunu bilmiyordum, bu kadar hı hı. eski oldum. Evet, son e, günlerde tabii çok konuşulduğu için. E, 2004'ten beri. beri. Evet. evet. E, şimdi eğitim dedik, aile hekimliği... uzmanlığı dedik, e, uzman dışında işte sertifikasyonlar vesaire dedik de. E, bugün gelinen aşamayı ben merak ediyorum. Yani ilk kurulduğu günden bugüne gelinen nokta nasıl sizce eksiklikleri var mı? İyi gidiyor mu bu sistem? Tabii sistemlerin geçişlerinde ya da bir takım sağlık değişim süreçlerinde e, her şey mükemmel gitmesini beklemek mümkün değil bir kere bunun altını çizmek lazım. Fakat e, tabii bu sisteme başlanırken eski sistemi ya da e, sağlık ocağı dönemini hatırlarsanız e, gene şunun altını da çizmek lazım. Türkiye, Avrupa ve Amerika'dan önce çok güçlü birinci basamak sağlık hizmet sistemini aslında kurmuş bir ülke. Yani bu tarihin şey sağlık evet, ocaklarıyla evet. ile Evet, evet, Hı -hı. evet, bir şekilde işletilememiş. Belki bunun nedenleri farklı bir konu tabii ki. Ee, bugün geldiğimizde de temel çıktığımız aslında güçlü bir birinci basamak sağlık hizmeti. Ne istiyoruz bundan? İstediğimiz sağlık göstergelerinin, sağlık çıktılarının iyileşmesi. Temel hedefimiz bu. Bunu hiç unutmadan bence düşünmek lazım. Her şeyi denemek lazım. Şimdi sistem... Daha farklı bir yöne doğru gidiyor. Ee, bizim en büyük sıkıntımız tabii bu geçiş dönemlerinde tabii e, tıfak mezun mezunu arkadaşlar e, aile olarak bir şekilde istihdam ediyorlar. Birçok ülkede bunun uygulama örneği var ama bizde bir türlü uzmanlık yani şu tarihten sonra artık uzman olmayan başlayamayacak diye bir e, son tarih verilemedi. Hı hı. Net olarak bu biz birincisi. Bilmesi lazım mı sizce? Verilmesi e, lazım çünkü hep e, projenin başından beri lanse edilende bu bir Hı. noktadan sonra aslında uzman hekimler sistemde çalışacaklar. Ha tabii ki bu zamana kadar sisteme girmiş ya da çalışan hekim arkadaşlar da özlük haklarını koruyacaklar Hı. ve emeklilerini Hı. alacaklar. Bu en doğal hakları. Tabii. E, yani bunun gözetilmesi şartıyla Hı. ki böyleydi zaten. Ee, ama bir türlü bu son tarih verilemediği gibi uzmanlık alanında yeterli teşviki de alamadık. Örneğin bize bir uygulama alanı sağlanamadı. Bunun altyapı çalışıldıysa da pek de bizim istediğimiz yönde gelişmedi bu işler ve hala da pratikte oturmuş değil. Ya da uygulamada oturmuş değil istediğimiz yönde. Diğer yandan tabii sisteme aynı sıkıntılar var. Çünkü bu sistem e, sağlık ocağı sistemine gönderme yapmamın nedeni uzman o zaman hatırlarsınız sağlık ocağının çok ciddi işlevleri vardı. Tabii. Sadece hasta bakmak dışında işte çevre sağlık kontrolü ne evet. kadar... Birçok hizmeti bir arada götürülen merkezler. Peki daha yanlışması için eski sağlık ocağıyla şimdiki aile sağlığı merkezlerinin farklarını nasıl olsa görev tanımlarına giriyorsun galiba şimdi. Hı hı. Biraz değinebilir miyiz? Yani 3500 tane yurttaştan sorumlu bir aile hekimi. Atıyorum Kadıköy'de Caferah Mahallesi'nin aile hekimi işte 3500 kişiden yaklaşık sorumlu. Şimdi bu kişilerin bir kısmı aile hekimlerine bağlı olduklarını bile bilmiyorlar. Hani hı hı. toplumda da böyle bir şey var, sorun var. Bu bağ kurulduğu zaman, bir şekilde öğrendiği zaman doktor Ahmet Bey'e gidecek. Şimdi ne olacak? Nasıl oluyor? Hastalanınca gidiyor ve sistem nasıl çalışıyor? Birazcık ondan bahseder misin? Çok basit indiriyorum belki ama. Tabii, yani sistemin izlemesi aslında e, her bir popülasyon bir aile hekimine bağlanıyor ve onların kendi var. Hmm. Bazı hasta gruplarının örneğin gebeleri kendileri ulaşmak zorundalar. O hiç gelmese de. Hmm. En büyük sıkıntılardan bir tane sisteme başlamıyor. olduğunu bilmesi lazım. Gebe olduğunu bilmesi lazım. Bir şekilde herhangi bir analiz yapıldığında aile hekimleri bundan haberdar olabiliyor veya izlemesi gerekiyor popülasyonunu ve bir şekilde gidip bu gebeyi izlem altına almak zorunda. Eğer almazsa bu negatif performans. Peki. Peki. Ben, nasıl öğrenecek bunu? Yani, bir, bir kadın maal dedi. İşte hastaneye gitti. Eczaneye gitti. Nasıl oluyor, Nasıl oluyor bilmiyorum. Yani gebelik testi yaptırdı ve gebe olduğunu anladı. O zaman kendisi aile hekimini uyarmazsa eğer Kendisi, ha, kendisi uyarmazsa tabii evet. ki e, hepsini bilmesi mümkün olmayabilir ama e, hastanelerde ve diğer şeylerde <gülüyor> analiz yapıldığında bir şekilde aile bu bilgi gidiyor ve ulaşmak zorunda. Gidiyor bilgisayar sistemi evet, yani evet. bu ağın çok iyi çalışması lazım aslında. Evet ağın iyi çalışması ha. lazım tabi burada negatif performansa yansıyan uygulamalar oldu. Aile hekimleri gidip gebelerini bulmak zorunda kaldılar. E, bazılarına ulaşamadıkları oldu. Bundan bir takım sıkıntılar çıktı gibi işlemede daha çok negatif performansa dayalı bir sistem götürüldü. Bu negatif ve pozitif performans derken yani yapmaları gereken bazı görevleri iyi yaparlarsa yeterince yaparlarsa pozitif puan alıyorlar. Pozitif puanı almıyorlar. Ee, şu anda pozitif performans uygulaması başlayacak. Ee, daha önce negatif performans Yani alacakları belli bir ücretten e, şöyle, düşme yoluyla. Şöyle diyelim çocuk izlemi yani. gelişimi takip etmek zorundalar. Ya da, da aşı açılama lazım. yapmak zorundalar. Aha. Siz aynı aşırıda belli bir miktar aşılama yapmak zorundalar. Eğer onun altındalarsa ceza puanı artı maaşlarından bir miktar para düşme. Söz konusu. Ama zorunda. üstünde yaparsa artı Üstünde yaparsa artı yoktu. Bu yeni başlayacak pozitif <gülüyor> performans yani, sistemi. Peki, Orada da bir e, takım. Pardon performansı e, önemsiyorsun sen ve özellikle pozitif performanstaki bir takım aksaklıkları ya da değişmesi gereken noktalara dikkat çekeceğim belki ama şunu daha iyi anlaması için e, maaşır düşüyor azalıyorsan eski e, sağlık ocaklarında e, çalışan hekimler maaşlarını e, bakanlıktan ya da devletten almıyorlar mıydı? Evet. Şimdi yine Ama de performans sistemi, yoktu. Performans sistemi e, yoktu ya da böyle per kapita uygulamaları yoktu. Hı. Şu anda birkaç şekilde e, maaş Hı. hesaplanıyor. Yani temel hesaplanması işte kaç kişi bağlıysa siz kişi başından bir ücret alıyorsunuz. Hı. E, onun dışında bu dediğim gibi... Ne kaç kişi, kişi bağlıysa o kadar alıyorsunuz? Onun başından bir e, birim ücret üzerinden bir e, bunlar maaş Bunlar takip mu? Takip edilebiliyor. Çünkü bir e, aile hekimliği bilgi sistemi var. Merkeze entegre, sağlık net entegre. Bu yüzden takip edilebiliyor. Oldukça ithal. Bu konuda e, pek siz, Sizinle beraber katıldığınız bir takım aşı toplantılarında falan fark ediyor Mesela bazen bazı bölgelerde çalışan aile hekimleri e, oradaki e, bir takım insanların hani e, TC numaralarının olmadığı, sisteme kayıtlı olmadıkları ya da göçer olmaları nedeniyle Takip edemediklerinden şikayet ediyorlardı. Özellikle aşılamada ve bir eredikasyon gündeme geldiği zaman orada galiba sorun oluyor değil mi? Bazı bölgelerde... Tabii tabii bazı bölgelerde. Şimdi İstanbul'un bazı mahallelerinde de aynı sorun var. Evet. Göçer alan bölgeler var veya hiçbir şekilde kayıt olmayan mesela e, resmi evliliği olmayan kadınlar var. Evet. E, kayıt Romalılar ettirmeyen var, çocuklar var. Falan, yani, e, tabii bunlar şey. çok ciddi sorun. Belki bir şekilde hani sistem anlamında bir pozitiflik getiriyor. Şöyle ki bu insanların da takibi sağlanmış oluyor. Tamam. Ama bir yandan da bunun üzerinden aile hekimlerinin fatura çıkartılması veya bu evet. şekilde takip etmeleri ciddi zorlayıcı bir şey mesleklerin rica evet. konusunda. Evet, bir. bir diğer sorun tabii e, şimdi görev tanımları belirsizliği. Evet. Şimdi e, sıkıntılardan biri 2004'te yönetmenlik çıktığında e, pilot uygulama için aile hekimliği bir görev tanımı olarak çıktı. Evet. Aslında bir disiplin olarak çıkmadı. E, bu görev tanımı da oldukça evet. geniş kapsamlı bir görev evet. tanımı. Bugün geldiğimiz noktadaki dün geçen e, torba kanunundaki olduğu gibi Mesela bir aile hekimlerine acil nöbeti olayı getirildi ee, zorunlu olarak. Biraz bu e, hani birinci basamakta sağlığın güçlendirilmesi için yeni bir yapılanmanın dışında çıkıp sanki sistemin açıklarını biraz da kapatmaya yönelik aile hekimlerinin görevlendirmesi üzerine doğru bir gidiş görüyoruz burada. Ne demek aile nöbeti? E, aile hekimleri e, aslında hastanelerde e, yeşil alanlarında. aile sağlığı merkezinde değil. Hayır kendi alanlarında değil hastanelerde nöbet tutacaklar. Ee, evet. en az 16 saat gibi getiriyor. Bu, bu, bu ciddi bu bir bu. sorun aile hekimleri arasında değil mi konuşulan tartışılan. Evet şu anda e, ciddi olarak sıkıntı birçok aile hekimi arkadaşımız da istifa etmeye ya da Neden? istifa yani. düşünme çünkü çok fazla iş yükü gittikçe artıyor. Şimdi sistem başında gene onu konuşamadık. İki, iki türlü yapılan var. Sağlık ocaklarından bahsettik fakat bu görevler ikiye ayrıldı aslında. <gülüyor> toplum sağlığı merkezleri daha toplum yönelimli işleri yapacak işte. Aşılamalar gibi, <gülüyor> okul aşılamaları vesaire gibi. bir de bireysel poliklinik hizmeti verecek aile sağlığı merkezleri. Bunlar aslında eşgüdümlü, eş koordineli çalışacak. İki tane eşit yapılanma. Bütün birinci basamaksel hizmetini götürecek. Veya ve tamamlayan. Ideal, birbirini <gülüyor> tamamlayan. Birbirini e, tamamlayan olması gerekirken süreç içinde TSM'ler bir türlü tam olarak yerine getiremediler. Hı. Ve onların bir takım görevleri de aile hekim arkadaşlık aldı. Böylece gittikçe büyüyen bir görev, yükü, görev yükünden bahsediyoruz ve görev tanınamasından bahsediyoruz. E bu da tabii yeni yeni görevler çıktıkça karşısında aile hekimlerini bir şekilde kaygılandırmaya başladı. Hani bunun sonu yok gibi çünkü daha evet. ne gelecektir. Gerçekten ilginç mesela görevlerine şöyle ben baktığımda işte poliklinik uygulamalarının dışında işte kronik hastalık takibi, aşı programları, değil mi? aile planlaması danışmanlığı e, yönetimi gibi. Bunun dışında işte kan alma, laboratuvara gönderme, acil hasta müdahaleleri dışında, sağlık raporu vesaire. Onun dışında bir de idari görevleri var. O çok ilginç. Ben onu merak ediyorum. Mesela şimdi aile sağlığı merkezlerinde birkaç aile hekimi bir arada. Ama mesela orada e, idari işleri nasıl yapıyorlar? Ya Mesela elektrik, su, doğalgaz, fatura ödemelerinin takibi var tıbbi. Atıkların uzaklaştırılmasının sağlanması zorunda maliyet faturasını yani tabii, kendi tabii. parasını ödeyecek. Ama yani şimdi evet, derlerin kendi karşılığı... ofise Nasıl Şöyle düşün, yani şu anda, nasıl yapılıyor bu işler. E, bizde yapılan aile hekimine aslında solo pratik dediğimiz tek başına çalışıyor. Yani grup praktisi yapılmıyor. Bazı ülkelerde var bu. Ama eee tabii ki aile hekimleri masrafları bir şekilde azaltabilmek veya sürdürebilmek için çünkü bu ...bazı noktalarda sürdürülebilir de değil. Kiralar çok yüksek olabiliyor. Giderler çok yüksek yani olabiliyor. Kiralarını kendileri evet, ödüyorlar Evet. Genellikle birkaç aile hekimden kendileri ödüyorlar. Bütün giderlerini kendileri ödüyorlar. Yanında ee, Elemanları, Elemanların da ücretleri. Bir şekilde cari gider olarak tabii ki... ...kendi maaşlarına ek olarak bunlar yatıyor toplu olarak. On üzerinden yani. de bu ödemeleri gerçekleştiriyorlar. Hı. Ama bunların limitleri var. Evet. Tabii kolay yürütebilmek için birkaç hekim bir araya gelip tek merkezde çalışıyorlar. Genellikle aralarından bir kişi sorumlu oluyor ve idari görevleri ağırlığı yürütüyor. Ama temelde tabii ki ofis yönetimi aynen dediğiniz gibi e, sağlık hizmetlerinin yanında ek bir görevidir aile hekimin. Hı. Yapması gereken kendi ofisini evet. kendi yönetiyor. Yani özel işletmesi çalışması işletme gibi. ya da 3-4 kişinin bir araya gelip çalışmasına böyle bir kısıtlama yok bakan tarafından. Hayır yok. Yok serbest yok. Serbestler yani temizlik personeli çalıştıracak, orada güvenlik çalıştıracak yani, değil tabii. mi? Tabii, tabii sekreter ee, çalışacak. Sarf malzeme zaman. alınacak onların takibi tabii. falan yani, bayağı tabii. ciddi bir idari tabii. iş var. Tabii tabii çok ciddi bir idari iş var. Ayrıca Ki, tabii Tabii bunun... ben biliyorum birçok arkadaşımın da mesai bitiminden sonra işte hasta oh, dosyaları tamamlayayım çünkü... Verileri de göndermek zorunda. Tabii bir de, de o tabi kayıt kayıt kayıtlar tırman. çok önemli. Tabii. Tabii. Tabii. E, peki e, bir de hani e, aile hekimlerinin e, belirli e, patolojileri ikinci, üçüncü basamağa sevk etmeleri söz konusu. Hı -hı. Bu mekanizma sürüyor? Yani burada benim anlamadığım bir şey var. Bu, belli bir standartizasyon yok herhalde. Bazı e, illerde aile hekimleri işte şu şu şu hastalıkları e, belirtilir, gördükleri zaman üniversiteye yolluyorlar. Bazıları göndermiyor. Ben hallederim bunu. Diyor. Burada bir standartizasyon mümkün mü? Ya da ne, neye göre yani, bir e, kısıtlama gelecek? Çok güzel soru. E, yani bu dediğinizin gerçekleşmesi için e, bir kere ulusal rehberlerin olması Görmezim. lazım. E, gerçekten ulusal konsensu olması lazım. Ama gene de şunu söylemek lazım. Aile hekimliği disiplini içinde ...yatay anlamda aile hekiminin sınırı yoktur. Her türlü şeye bakar. Yaş cinsiyet evet, ayırmaksızın. Evet. Ama dikey anlamda sınırları vardır. Majör cerrah yapamaz örneğin evet. gibi. Yani bazı limitler var. O kadar e, her şeyi yaparım anlamında giden bir şey değil. Evet, evet, e, Tabi evet. ilaç yazma kısıtlıkları var. Bazı şeylerin yönetiminde kısıtlayan. E, bunlar kontrol mekanizmaları. Ama onun dışında şunu söylemek lazım. Yani Türkiye'de gene sıkıntılardan bir tanesi. Veya sıkıntı belki de değil. Belki de biz doğrusunu yapıyoruz. Bütün Avrupa'da aslında aile hekimlerin temel e, işlevi... Bizim kapı tutuculuk dediğimiz e, sisteme giriş noktasını oluşturmaktır. Yani birçok ülkede e, aile hekimini sevk etmeden ikinci üçüncü basama e, kişi başvuramaz. Tamam, i̇şte bu, bu sormak istediğim ve tartışmamızı istediğim bu. nokta buydu. Türkiye'de yok. E, örneğin Fransa'da da, İngiltere'de aile hekiminden geçmeden bir pediatra ya da bir hastanenin servisine polikiline dilbetiyor. Evet. Başvuramıyor. Tabii. Ama Türkiye'de <gülüyor> başvurabiliyor. Evet ki. Tabii, tabii biz Peki. de üniversitelerden direkt hasta gelebiliyor. Tabii, tabii. tabii. Direkt olarak başvurabiliyor. Bu yani özellikle yani bakanlığın böyle de. bir eğilimi var zaten. Hani bu tartışılmış bir konu. Özellikle hani zaman içinde sistemin oturacağı bir takım işte teşvikler veya teşvik etmemelerle kişilerin birinci basamağı yönlendirileceği ee, savunulan yola çıkarak böyle bir seks sistemi kurulmadı. Ama bunun getirdiği Daha önce bir seminerimde de size Aynen. hatta tartışmıştık bunu. Benim çok önem bir şey var. Eğer sağlıklı bir sistem yapılanması istiyorsak çünkü birinci basamaktan hani çok az bahsettik, bir sürü görevden He, bahsettik o, ama çok kabaca literatürde bölersek bir aile hekiminin iş gücünü, günlük iş gücünü iş yükünü oluşturması gereken şey üçte bir akut vakadır, üçte bir kronik vaka, üçte bir koruyucu hekimliktir gibi kabaca böleriz. Bu çok kaba bir şeydir ama doğrudur bir noktada. Şimdi bütün bunları e, yaparken tabii ki bir takım şeylerin yönetiminde ikinci, üçüncü basamakla çok koordina olması lazım. Tamam. Şöyle düşün ben koastasıyım gittim aile hekime beni sevk etti. E, oradaki doktor bana yazdı bir takım ilaçları. Ben yine gideceğim belki işte grip aşımı aile yapacak? Ama aile hekim bana orada ne yapıldığını bilmiyorsa nasıl geri kanını yönetebilecek? Tamam. Şimdi burada tabii bir... E, Kültür oluşması gerekiyor. Bunlar bazı tamam. şeyler sırf zorunluluklarla oluşmuyor. Çok İkinci, doğru. üçüncü basamak hekimlerinde bu konuda bir konsersiz oluşup o kültür edinmeleri gerekiyor. Mesela İngiltere'de hemen mutlaka doktor bir mektup yazar. Evet. GP'sine kişinin ilgi verir gibi bir takım şeyleri oturtmak gerekiyor. Tabii biraz da süreç meselesi. Ama seks sisteminin olmasının en büyük bence dezavantajı burada ortaya çıkıyor. Peki bir müzik arası daha verelim. Son son bölümde e, aile ait diğer önerileri dinleyeceğiz. Şimdi e, bir parça dinliyoruz. Fransa bir parça. Zazi ve Fazıl beraber seslendirecekler. E, birkaç program önce Solidarité en solansi e, CD'sinden bir takım parçalar dinliyorduk. Oradan bugün diyeceğiz parçayı seçmiştim ama son anda Selahattin'in müdahalesiyle Gracia Sala Vida'yı dinlemiştik. Hoş Şimdi de. ben yine istediğim parçaya döneceğim. Zazi <gülüyor> ve Fadıl çok klasik bir Fransızya parçaları La Memoir qui seslendirecekler ama Cezayir asıllı müzisyen Fadıl'ın araya nasıl böyle hafif gazelimsi yaklaşımlarda bulunduğunu göreceksiniz. Evet efendim Bu iki dinliyoruz. dinliyoruzlemaz. Türkçesi. Türkçesi? Eee dalgalanan anılar falan gibi de güzel <gülüyor> çevrilebilir <gülüyor> evet. <gülüyor> planche, je me souviens plus très bien yeah, yeah, yeah. Comme il était très musicien, il jouait beaucoup les mains. Tout entre nous a commencé par un très long baiser. Sur la veine bleue et du poignet, un long baiser sans fin J'ai la mémoire qui flanche, je me souviens plus très bien. Quel pouvait être son prénom et quel était son nom? Il s'appelait Je l'appelais Com l'appelait-on? Pourtant c'est faux, ce que j'aimais l'appelait par son nom. J'ai la mémoire qui flanche, je me souviens plus très bien. Yeah, yeah, yeah, de quelle couleur étaient ses yeux, Je crois pas qu'ils étaient bleus. É était-il vert était-il gris É étaitait-il vert de gris? Au changeait-il tout le temps de couleur pour un non pour un oui J'ai la mémoire qui flanche je m'en souviens plus très bien Ah, بيتait-il ce vieil hôtel bourré de musiciens? qu'il me... pendant que je pendant qu'on faisait la fête, tous ces saxos, ces clarinettes qui me tournaient la tête. J'ai la mémoire qui flanche, je me souviens plus très bien. Lequel de nous l'autre le premier était celui, était ce moi ou lui. Tout ce que je sais, c'est que depuis, je sais plus qui je suis. J'ai la mémoire qui flanche, je me souviens plus très bien. Voilà qu'après toutes ces nuits blanches, il ne reste plus rien. Rien, rien qu'un petit air qu'il s'y flottait. Chaque jour on se rasant. Tira da da, tira da da, tira la la la 5 Ocak 2014 94.9 açıklandı. Dörd önce sağlık programındayız. Zazi ve Fadıl'dan dilendik. Lamem var ki Fransan iflas eden yani A ...hatırlanmayan anılar falan gibi çevirmek lazım... ...nasıl çevireceğimi de bilmedi <gülüyor> e, ...ama Fadıl'ın araya böyle hafif gazelimsi... ...bir girişler yapmaya Hı -hı. çalışması beni çok güldürüyor... ...bu parçada... Evet sayın, e, sevgili Hülya Akan'dan söyleşiyoruz... ...söyleşimizi aile Söyleşimiz hekimler... ...konusunda evet... E, ...şimdi ben benim elimde bir anket e, çalışması var... ...bu Ege Tıp Dergisi'nde yayınlanmış... ...2012'de aile hekimlerinin... ...aile hekimliği uygulaması hakkındaki... ...görüşleri Hı -hı. ile ilgili... Orada çalışmaya katılanların azımsanmayacak bir kısmının aile hekimliğini tekrar hani seçer miydiniz gibi veya işte çok hoşnut musunuz gibi bir sorusuna şimdi tam hatırlamıyorum şuradan bulacağım yeniden seçme şansı olsa aile hekimliğini seçmeyeceğini belirtmiş. Buradan şunu çıkarıyorum Pardon, ki asistanlık öğrencileri mi yoksa? Ee, sahada çalışan. Da aile yani hekimlerinin aile hekimliği. aile hekimliği uygulaması hakkındaki görüşleri diye e, şey yapıyor. Bakalım. E, aile hekimi olarak yıllardır hı hı, aile hekimi olarak çalışanlar arasında yapılmış. Tekrar seçmeyeceğini belirtiyor. Önemli sayıda bir kısmı. Buradan da anlaşılıyor ki bir takım sorunları var yani aile hekimlerinin. Ya bu seni üzmesin mi? İstanbul Tıp Fakültesindeki öğrencileri hani bir daha e, görüyorsunuz üniversite seç mesela dallarına neresi seçerdin ya yandım Allah bir daha girmem. <gülüyor> <gülüyor> evet, evet Mesleği yapmak zorlaştı galiba biraz. Bu evet, her ama. branşta birazcık daha var herhalde. Var yani. Burada var. ben buldum bakın katılımcıların %78'i yaklaşık 11 ila 25 yıllık deneyimi olan hekimlerden %58.7'si de 2 ila 4 yıldır aile hekimi olarak çalışanlardan oluşmak demiş. Yani o zaman e, ne gibi sıkıntıları var aile hekimlerinin e, kendi iç neler yaşıyorlar şu anda en önemli sıkıntı zannederim e, tabii bir memuriyet alışkanlığından gelip sözleşmenin personel çalışmak çok kolay bir şey değil kendi ofis idareini yapmak e, maaşlar ya da gelirler e, ilk başta çok tatmin edici gibiydi bir prestij var Hı. gibi görünüyordu e, hani genel pratisyenlik aile hekimliği bu arada dünyada eşit kullanılır yani her bir terim kullanılabilir bunun arasında aslında bir fark yok bizim gözümüzde ...bir prestij kazanmış gibi... görünse de süreç içinde... ...sistem gittikçe hem gelirlerde bir kayıp var... ...iş yükleri çok ciddi arttı... ...başta tanımlanmamış bir sürü iş yükü... ...sürekli olarak... ...yeni değişiklikler yapılıyor... bunlara adaptasyon güçlükleri... Evet, biliyorsunuz yani bu bunu... sürekli değişiklik yapılması da ayrı bir olay bizim ülkemizde yani yasa çıkıyor ya, dinamik bir ülkede yani. <gülüyor> mesela yani alakasız bir şey ama yani <gülüyor> mesela 160 küsür kere değişiyor bir yasa filan yani mesela ihale esası. Evet, evet, işte evet. aile ile ilgili sık sık yönetmelik diye. ve ilaveler var görev tanımlamalarında şimdi yakında 2014'te şey gelecek Papiloma için servikal örnek alma zorunda hmm, olacak onu nasıl evet. alınacaklar yani jinekolojik hmm. masa falan var mı onu bilmiyorum ama yani, evet. böyle, yani sürekli evet. bir takım pozitif şeyler pozitif performansı da işte iki sene içinde yüzde seksen kanser tarımasını bitirmiş olmak zorundalar şimdi tabi bir takım şeyler zorlayıcı da çünkü sistemin altyapısı bir de şiddet var de şiddet var tabii ki. şiddet sonra gelelim ama e, bu, bu bir takım yalan beyanları da e, e, yani zorunlu olarak e, biraz çarpıtmayı da sonuçları bildirimde e, beraberinde getirecek diye korkuyorum. Getirebilir çünkü tamamen e, evet. elektronik sistem üzerinden kayıt yapıyorsunuz. Yani bu önüne geçilebilir bir şey değil mutlaka bir miktar getirebilir. Bu bir risktir. Evet. E, bunu düzenleyenlerinde bu riski mutlaka göz alıyorlardır diye düşünüyorum. <gülüyor> evet. Ee, Şimdi tarihi bir konu tabii şiddet, ki. Şimdi şiddet... bir istatistik var onun ait. Hülya, ee, Sağlık Bakanlığı beyaz kod birimi verisine göre son bir buçuk yılda, Bakanlığın bu Hı -hı. sağlık çalışanlarıyla yönelik 14.130 Sözel ya da fiziksel saldırı olmuş yani. azımsal hmm. Toplam bunların yüzde on de aile ikiminde evet. gerçekleşiyor. Şöyle bir sıkıntı var. Yüzde on biri. Yine o çalışmaya göre bu şekilde. Yine hmm. bizim yaptığımız bir çalışma vardı. Bir ilin tamamında ciddi fiziksel şiddet de var. Aile ikimden şöyle bir dezavantajı var. Mesela hastanede daha çok yardımcı sağlık personeli işte Onları, şeyler evet. Sağlık çalışanları ilk temas noktası gibidir. Tabii. Aile hekimliği farklı. Aile hekimliğinde Hı. hastanın ilk teması hekimle. Hı. Ve orada bir güvenlik mekanizması yok. Hiçbir Direkt kapıyı çalıp içeri giriyor ve aile O yüzden aile hekimleri tamamen savunmasız. Yani bu ödemeler Hı. içinde bir de güvenlik birimleri kurabileceklerini düşünmüyorum. Belki kameralar falan kurabilirler. Hı. Hani böyle bir e, tedbir alma şansları da yok. E, ve tabii ki gittikçe tuhaf bir şekilde doktorlara karşı agresifleşiyor halkımız diye düşünüyorum ya da bize gelen medya haberleri bu şekilde. Ha, ama bizim konuştuklarımız, hekim arkadaşlarımızla aynı şeyden yakınıyorlar. Bu da diğer güçlüklerden tabii. Bir sürü yani güçlük bütün... içinde çalışırken Hı. bir de karşı taraftan hani yeterli saygıya Hı. ya da güveni hissetmediniz. Çünkü ben Hı. özellikle hasta hekim ilişkisinde Türkiye'de çok ciddi bir güven kaybı olduğunu düşünüyorum. hani Bu yeni bir şey değil ama bu da gittikçe perçinleniyor. Bence bunlar çözülmesi gereken sorunlar. Çünkü bir takım çok gerçekten çok yasayla yönetmelik de Bu dediğim de çok gerçekçi, çok doğru bir gözlem hmm. ama çok zor artık yani bazı kaybolan hmm. şeyleri yerine koymak. Bu çok zaman ve emek ister. Nasıl yapılacağını bilmiyorum. Hmm. Doğru. çok doğru, çok yıpratıldı yani insanların ilişkileri. Insan gerçekten ben çok. Şimdi yasal çok, tedbir mi? alınsın deniyor ama yani ben deneyim bir şeyde bahsettiğim gibi bazı kültürel... Geçenlik Doğru. davranış kalıplarını bir şekilde bozulduktan sonra yasalarla yönetmeliklerle zor, çok daha düzeltmek yani. mümkün değil gibi geliyor. Evet. Sosyologların çok çalışması gerekecek bence. Evet. Evet. Bir şeyi evet. bozduğunuz zaman düzeltmek evet. de zor. Peki Peki şey, şu bir yarı zamanlı uzmanlık konusu var. Ona gelmeden önce hemen aklıma şimdi gelen bir soru var. Peki şimdi 20 bin küsur aile hekimi anladığım kadarıyla altyapıt da çok sorunlar var diyorsunuz. bütün bu eksiklikler nedeniyle mi birinci basamaktan sevk sistemi tam şey yapalamadı yerleştirilemedi yani hala üçüncü basamağa gidebiliyor hasta. Yok bakanlık hiçbir zaman seksitimini getirmedi. Ee, o yüzden. Böyle bir şey yok zaten Türkiye projesi. Yani bir, bir zorunluğu yani, yok. Türkiye sağlık modelinde, Türkiye'deki şu anda uygulanan sağlık modelinde böyle bir zorunluk yok. Avrupa'da bütün birinci basamak e, uygulayan ya da bütün hepsi uyguluyor zaten. Hepsinde var. Yani, yani birinci basamaktan e, iş, geçmeden ikiye üçe gidiyor. Temel inetilmez. işte evdir. Evet. Temel tanınan yani <gülüyor> bakanlığı modeli getirmediği için modelde yok. yok. Onların e, görüşü hani hangisi daha doğru onu da zaman gösterecek bu arada söyleyeyim ha, ee, yani teşvikle birinci basama e, başvuruyu arttırmak ama tabi bu teşviki yaparken keşke aile bu kadar hani var. <gülüyor> <gülüyor> illaki aslanı bulacaksın yoksa seni e, cezalandırırım gibi çünkü şey cezalandırılmak her zaman motivasyon kaybı tabi cezalandırma sistemiyle şey. yani bu hep kötü tepen bir <gülüyor> şey tabi, tabi, mutsuz gerçekten. eden bir şey zannederim mutsuzlukların ya da bu kadar sizin nedenlerinden bir tanesi de bu Hepimiz çünkü biliyoruz ki işyerlerimizde bazen maaş iyi olmasa bile motivasyonlar evet. bizi çok güdüleyebiliyor bir şeyler daha iyi yapmak tabii, için. Tabii, tabii. O şey ödüllendirmeleri de istiyoruz. Evet. Valla biz de istiyoruz da. Üniversite, <gülüyor> Üniversitede. Üniversite <beni gülüyor> bizi çok motive ediyor. Biz çok zaman. demotiveyiz. <gülüyor> <gülüyor> ben bugünlerde <gülüyor> çok <gülüyor> konuşmaya başladım. Peki bu yarı zamanlı uzmanlık eğitimi diye bir şey duyuyoruz bu aile ile ilgili. Bu nedir? Bu ne ya? Evet, bir de böyle Ay, bir konu resmiyle, var. gibi bir şey <gülüyor> <oluyor>. <gülüyor> Yarı zaman. Nedir bu? Ee, Şimdi kanun hükmünde kayarnameyle aslında 2011'de tanımlandı ve şöyle bir şey geldi. 2020'ye kadar sisteme girmiş aile hekimlerine, yani tıf fakültesi mezun olup uzmanlık yapmamış aile hekimlerine uzmanlık hakkı dedi. Güzel. Yani tabii ki uzmanlık yapmak isteyen, bu alanda kendi geliştirmek isteyen gelişmeli. da yarı zamanlı uzmanlık yapılabilir dendi. En son bu torba kanununda zannediyorum çıkandı. ...nöbetten de muafiyet olması... ...mecbur hizmetten de muafiyet olması pardon... Yani nöbet, yarı muafiyet zaman... diyor, ...nöbet yapacağız... <gülüyor> <gülüyor> ...nöbet tutmak hepimizin göre... Ee, ...mecbur hizmetten de... ...muafiyetin gelip kolaylaştırılması... ...yarı zamanlı uzmanlık eğitimini... ...yaparken mi? Evet. Sonrasında mı? Yok. E, normalde uzmanlık eğitimi bitirdikten sonra mecbur hizmet zorunda. Evet. Bizim asistanlarımız genellikle entegre ilçe hastanelerinde görevlendiriliyorlar ve orada mecbur hizmetlerini tamamlıyorlar. Hı. Şimdi bundan muaf tutulması bu çünkü demotiv edici bir şey. Bir haklı çıkış var özendirme. Fakat bir diğer taraftan da Türkiye'de zaten aslında son derece yapılandırılmış 20 senelik geçmişi olan bugün artık biraz daha ideali yaklaştırdığımızı düşündüğümüz aslında bir e, içeriği belli olan bir müfredatımız var ve bunun koşulları da belli. Hı. Ee, nasıl girileceği, nasıl Hı -hı. buradan mezun olacağı her şey belli ama bunun paralel bir şey yaratılıyor. Yarı zamanlı uzmanlığın nasıl yürüyüceği hakkında hiçbir fikrim yok. Yani nasıl bir projeksiyon vardır bu konuda? Çünkü yarı zamanlı uzmanlık hani dünyada uygulama biçimi şöyle oluyor. Örneğin hani küçük bebeğiniz var ama uzmanlığınızı da kesmek istemiyorsunuz. Daha az zaman gidip daha uzun vadeye yayarak evet. ama aynı görevleri tamamlayarak Hı -hı. alabiliyorsunuz. Bu tarz olaylar için geliştirilmiş bir şey. Ama bizde tamamen e, bir hani sanki e, alternatif, ikinci bir yol gibi. Şimdi iki tane sıkıntı var. İki yolla sisteme giriş, tıf fakültesi mezun veya uzman olarak. Bir de bu çıktı şimdi. Hani bütün bunlar nasıl koordine edilecek, nasıl bütünleştirilecek? Bir noktada hepsinin çünkü homojen hale gelmesi lazım. Yoksa devamlılığını sağlamak mümkün değil. Bu aile hekim. Tabii bu nasıl yapılacak? Hani bu uzmanlık eğitimi nasıl verecek? Uzaktan demek ne, <gülüyor> nasıldır? Yani sadece uzaktan şu anda... Eğitimler var mesela onlar gibi bir eğitim midir? Sadece videodan dersin demek gibi. Hani bütün bizim bu rotasyonları nasıl tamamlayacaklar fiilen? Onlar bence belirsiz henüz daha ama e, bu yönde e, bir e, irade var gibi görünüyor. Çünkü de ilk defa <gülüyor> aile hekimliği konusunda mı ortaya çıktı bu? tıp yarı zamanı. Ya bütün program boyunca aile hekimlerinin sorunlarından, güçlüklerinden, işte evriminden o bu konseptini konuştuk da peki hastalar ve toplum aile hekim sisteminden memnun mu? Onu biliyor musunuz? Memnun. Öyle mi? Ben yani şöyle anketler memnuniyet gösteriyor ama memnuniyet derken neden memnun? Tabii çok hızlı ulaşabiliyor. Şimdi başarı başarılan güzel şeyler var. Herkes doktoruna çok hızlı ulaşabiliyor. Hızlı Çünkü ulaşıyor. Yakın da oturuyor genelde aile ee, şöyle diyelim bana ona kasabında sonra aile hekimle uğruyorlar. O yüzden şu anda Avrupa Birliği'nde ortalama 5-6 iken kişi başına muayene sayısı senelik bizde 7-8 oldu. Ha, bir kişinin e, Senede, yılda 7-8 evet. defa aile evet. hekimine gitmesi söz konusu evet. oluyor. Söz konusu. Ee, o konu oldukça başarılı izleyeyim. Çok oldukça sık yani. kullanıyoruz. E, gitmişken çayını içip sohbetini preçetesinde yazdırıp çıkıyor. Ee, böylece ne, bir sürü işini bir arada halletme imkanı buluyor Bu anlamda bakarsak memnun. Hı. Ama Demin bahsettiğimiz o aile hekiminin bütün bu definin usatı yok, acil nöbetleri vesaire dışında gerçekten yapması gereken bir birinci basamak hekimliği. Evet. Bunu ne kadar ne yapabiliyorlar? Olabilir? O çok soru işareti. Çünkü bunu yapabildikleri zaman bizim sağlık çıktılarımız iyileşecek. Bunu yapamazlarsa sağlık çıktılarımızla iyileşme bekleyemeyeceğiz. Nedir bunlar kanserin azaltılması, kalp yani ve evet. başka hastalıkları, kronik hastalıkların takibi diabeti, çok önemli yönetimi, tabii. Önleyici hekimliğin rolü buna mesela bu kapsamı çok ayrıntılı yani çok kapsamlı. Önleyici hekimlik şey tek başına başlı başına bir şey. Aa, çok zaten. geniş ama kapsamı değil tabii, mi? Şey, çok fazla. Aile hekimliği zor hekimliktir. Hakikaten evet. öyle ama yani bakınce yani aşıların falan takibi, aş takvimleri falan Peki randevu al al alınması gerekiyor mu giderken? ...var böyle bir sistem fakat çok işlediğini zannetmiyorum yani Peki, çok zor hastaya gelip e, hayır demek hele bu şiddet ortamında gel, gelen e, mesajlardan e, en azından telefonlara gelen mesajlardan e, aile hekimleriyle ilgili olarak sana şey sorulmuş grip G durumu nasıl Türkiye'de evet hocam bunu ben size soracağım şimdi <gülüyor> grip <gülüyor> durumu nasıl diye arkadaşlar soruyorlar <gülüyor> aslında yani son hep söylediğim şey 4-5 yıldan beri biraz ötelendiği için grip mevsimi bir hafta 10 günden beri yeni başladı aktif olarak hızlan artıyor ee, ...ve ağır geçirilen bir grip türü var. Ee, H3 virüsünün neden oldu e, ...domuz gribi mi acaba diyeyim mi öyle Bu son aşıların için yani, içinde yok, var mı bu? Televizyonda var. böyle bir şey açıklama oldu. Benim hastalarımdan da böyle bir şey geliyor. Zannederim medyada da böyle bir şey geliyor. Domuz gribi diye böyle bir şey yok. Ben biliyorum hani tiplendirmelerden. Evet. Sizinle bu tür bilgilerini de hani evet. zaman zaman paylaştığınız için... E, oradan biliyorum herhalde... Aslında senin de dediğin bir keşke domuz gibi olsa değil mi? Daha Aynen araya, domuz Domuzun çok yani. daha hafif ama ciddi ağrılar geliyor. Bir de e... domuz olunca kötü oluyor yani. <gülüyor> <gülüyor> hani sevmez, Umarım grip platformu yakında bülteni yayınlayacağız. Evet evet. Bunu diyorum çalışacağız herhalde, evet. önümüzdeki hafta. Peki Mila çok teşekkürler. Eğer ben ilave teşekkür etmek istediğin başka bir şey yoksa aile hekimlerine ait bir mesaj. Teşekkürler. Ee, çok teşekkürler. Senin e, sadık bir açık radyo dinleyicisi olduğunu da bildiğim için Hoş geldin aramıza diyelim <gülüyor> ee, ve vakit ayırdığın için tekrar teşekkür ediyorum. Çok güzel oldu. Ederim. Çok teşekkür ediyoruz. Çok Sen teşekkür, teşekkür ederim. Lütfen Ayrıca, 3 Ocak 2014. Önce sağlık programını bitiriyoruz ve bitirirken de sizleri Juliet Greco ile baş başa bırakacağım. 87 yaşında. Oturdum hesapladım şimdi. Evet, arkadan evet. 2014'ten 1927'yi çıkarttım. 87 yaşındayım diye. De eski e, yıllarda Rive tarafındaki bir sanatçı. 87 yaşında stüdyoya giriyor ve kısa bir süre önce bir ay önce Jacques Brel parçalarını seslendirdi Juliet Greco son serisinde iki ay önce çıktı çıktı bu CD oradan bizim bir parçası ünlü Brüksel isimli parçası dinleyeceğiz Greco'dan hepinize iyi yaptı sonlar hoşçakalın iyi hafta sonları hoşçakalın Ça était autant où Bruxelles rêvait. Ça était autant Ça était autant où Bruxelles chantait. Ça était autant où Bruxelles, Bruxelles Place de Beaucaire, on voyait des avec les hommes, des femmes gens jean. Crinoline, on voyait le avec des dames, des messieurs en jupes. Comme dans les étoiles, y avait mon grand père, y avait ma grand mère. Ils étaient militaires, elle est des fonctionnaires. Ils pensaient pas, pour rien, et on voudrait qu'on soit mal. C'était au temps où Bruxelles chantait, c'était au temps du cinéma c'était au temps où Bruxelles rêvait, c'était au temps où Bruxelles brûlait sur le pavé de la place de Catherine, dansaient des hommes, des fameux encrines sur les pavés donc j'ai jamais me bus avec des dames des messieurs en oh, sur la périoderiale le coeur dans les étoiles il y avait mon grand il y avait ma grande et suis faire là Les chefferies, la maison, et tous les deux. Et on voudrait qu'on soit sérieux. C'était autant de Bruxelles rêves. C'était autant de cinéma. C'était Dansait, c'était autant où brûlait sous les lampions de la place du Château. Chantaient les hommes des femmes en crinoline sous les lampions dans ces omnibus avec des dames des messieurs oh, en hey, sur la perriale, le cœur dans les étoiles. Il y avait Mais pas et là de la gaieté dans le canal et mal c'était tout rêve c'était Önce sağlık